Kur'an kavramları Hazırlayan ve sunan Ahmet Kalkan Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili dinleyiciler, biraz gecikmeli de olsa bugün Ramazan ve oruçla ilgili değerlendirmeler yapacağım Kur'an kavramı niteliğinde. Malum Bakara suresi 183. ayetten itibaren Cenabı Hak Ramazan'ı oruç ayı olmasından da öncelikli olarak Kur'an ayı olarak vurguluyor. Ve bizi takvaya ulaştıracak özellikleriyle Ramazan'ı tanıtıyor. Kaç gündür misafirimiz var. Bu misafir dünya çapında bir doktor ve aynı zamanda öğretmen. Vaizlerin içerisinde en meşhuru. Her sene kapımızı bir aylığına çalıyor bu misafir ve getirdiği hazinelerle bize ikram etmek istiyor. Evet Ramazan adında bir eğitimci var. Öğretmenlik yanında aynı zamanda nasihatçilik, vaizlik, öğüt verme işini de en güzel şekilde yapan bu uyarıcının bir mesleği de doktorluk da demeyelim hekimlik, hakimlik, hikmet özelliklerini bildiği tıp ilmiyle birlikte beraber kullanabilen insan inşasına en uygun özelliklere sahip. Sözü ona bırakmak gerekiyor. Bizler, insanlar çok konuştuk ve muhataplarımız da sözlere doydular. Sözler yalama oldu. O yüzden sözü misafirimize yaklaşık 15 gün önce kapımızı çalan, gönlümüze ve evimize bulunduğumuz her yere misafir olmak için bolca hediyelerle gelen o Doktor ve öğretmene vermek gerekiyor. Kendisini sevenleri tedavi etmek, yetiştirip olgunlaştırmak için her sene kapımızı çalar. Bir ay misafirimiz olur. Adına Ramazan dediğimiz bu kutlu misafir çok zengin özellikleriyle, hediyeleriyle, ikram ve ihsanıyla gelir. Hazinelerini sunmak ister bize. Ölümcül hastalara zihni ve gönlü paslanmış, çalışmaz hale gelmiş, zavallılara şifa dağıtır. Dengeleri sarsılan, önemli olan dünya mı yoksa ahiret mi, iş mi daha önemli, namaz mı diye, cevabını zor bulacağı sorular içerisinde, sıkışıp kalan insanlara yol gösterir. Manen ölmüş insanları, bu ziyaretçimiz İsa nefesiyle diriltir. Hayat veren bu ziyaretçi, Yine kim bilir kaçıncı defa kapımızı çaldı. Bundan sonra ne kadar kapımızı çalar, bizim özel misafirimiz olur, biz ona nasıl davranırız bu bilinmez. Ama bu misafirin gelme sayılarının artması aynı zamanda ölümün de yaklaştığını bize haber veren bir arka yüzü de vardır. Sevinmemek mümkün değil bu ziyaretçinin, bu misafirin gelmesinden dolayı. Bir ay boyunca getirdiği güzellikler hemen her tarafımızı kaplayacak. Şeytan suratlı ekranlar bile arada sırada bu dünya güzeli misafirin maskesini takmak zorunda kalacak. Ona ikram ediyor pozlarına girecek. Evimizde, içimizde kim bilir ne değişmeler, o misafirle birlikte ne güzellikler, Devrimler yaşayacak. Buyur demek zorundayız o misafire. Başımızın üstünde, gönlümüzün tahtında yerin var, aziz misafirimiz. Evet, bu misafirimiz Ramazan'ı biraz daha yakından tanıyalım. Kimdir bu güzeller güzeli? Kitabımız onu her şeyden önce, Kur'an'la kendisiyle irtibatlandırır. Ramazan, gücünü, şerefini ve güzelliğini Kur'an'dan almaktadır. Bakara suresi 185. ayette çok net bir şekilde bu vurgulanır. Ramazan'ın verdiği temel mesaj da Kur'an'dır. Bizi Kur'an'a havale etmekte, bize ikramı, ihsanı, açtığı hazineleri Kur'an'ı göstermektedir. Ramazan, verdiği bu temel mesajla Kur'an'ın yeniden tek tek, ...birey olarak hepimize Allah'ın mesajı olarak yeni iniyormuş gibi, Kur'an'la yeni tanışıyormuş gibi bizi oraya havale eder. Kur'an'ı çocukluğumuzdan beri tek kitabımız olarak biliyor, kabulleniyorsak bile bunu uygulayıp uygulayamadığımızı Ramazan test etmeye gelir, sorgulatır bize. Evet, Kur'an... Bu kutlu misafir zamanında inmeye başladığından Müslümanların Kur'an'la bağlarını, Kur'an'la kopmaya yüz tutan ilişkilerini sağlamlaştırmasını bu misafirle bizi tekrar ihya etmeyi ister. Bu misafirle vuslat zamanında Kur'an'la Ramazan'ın indiği bir kitap olarak yeniden önümüze İkram olarak Kur'an'ı koyar. Allah'ın kitabını peygamberin ahiretteki dillendireceği ifadeyle mehcur bırakıp yani terk edip hayatlarından sosyal, siyasal ve güçlerinin yettiği tüm iş hayatlarından, ev ve aile hayatlarından, eğitim hayatlarından uzaklaştıran Furkan suresi 30. ayette ifade edildiği gibi yani bir roman kadar, televizyon dizisi kadar, bir film kadar, top veya pop kadar Kur'an'la içli dışlı olamayanları ikaz edip uyarmak için misafirimiz olanca gür sesiyle haykırmaktadır. Bu sesi gönül kulakları kapalı olmayan her insan duyacaktır. O misafirimiz Ramazan diyor ki okumayı bilmeyenler hemen öğrensin. Bilenler Kur'an'ı çokça okusun ve anlamlarını öğrenmeye ve yaşamaya gayret etsin. Belki bu hatırlatma son hatırlatma olabilir. O misafir diyor ki, beni seven, beni göndereni seven Kur'an'ı meal ve tefsiriyle okumaya çalışsın. Beni gönderen zatın o Kur'an'daki emir ve yasaklarını ilk elden öğrensin. Hangi hoca doğru söylüyor? Hangi cemaat en doğru bir biçimde dini yaşamaya gayret ediyor? Kimin sözüne daha çok itibar edeceğiz? Hangi kitabın sözleri daha doğru? İşte buna benzeyen onlarca sorunun cevabı Ramazan Efendi'nin bizi yönlendirdiği Kur'an'da aranmalı. Allah'ın dinini ilk elden, kendi gönderdiği mesajından... ...kendi gönderdiği mektup gibi özel şahıslara, Müslümanım diyen tüm insanlara birebir gönderdiği o hidayet vesikasından öğrenmemiz gerektiğini Ramazan bir daha hatırlatıyor. Evet bu kutlu misafirimizin zihinlerimize çıkmayacak bir yazıyla yazdığı gerçek, şöyle izah edilebilir. Bireysel, sosyal... Siyasal, ekonomik ve benzeri tüm problemler Kur'an'ı terk etmenin, onu tatbik etmemenin ürünü olduğundan Çözüm de yine Kur'an'ın tüm hükümleriyle hayata geçirilmesidir Hayata geçirilmesiyle ancak insanlar bu dertlerinden, bu sıkıntılarından kurtulabileceklerdir Kur'an her şeyden önce şifadır Öncelikle manevi problemlerimize Sosyal ve siyasal açmazlarımıza Sıkıntı ve dertlerimize Allah'ın gönderdiği bir ilaç Allah'ın gönderdiği bir Şifa reçetesidir İşte misafirimiz Bunları haykırıyor hepimize Hala evleriniz Ne diye Kur'an kursuna dönüşmüyor Niye vaktinizi Kur'an ilimleri doldurmuyor Formalite icabı Ve adet olarak Mukabele ile yetinmek değil Onu tefekkürle düşünerek, anlamaya çalışarak hayatına geçirme, toplum hayatına inşa etme endişesi duyarak okumalısınız diyor bu aziz misafir. Yasak salma şeklinde lafzını hızlıca okuyup da geçi vermek, yani okur gibi yapı vermek, adet olmuş şekliyle acele acele okuyup hatim etmekle Kur'an'a karşı görevimizi yerine getirdiğimizi sanıyorsak aldanıyoruz aldanmış oluruz. İşte misafir bu mesajları sunuyor bize. O misafire hürmet edilmesi, o misafirin aziz olması Kur'an vesilesiyledir. Bizleri de aziz edecek, bizleri de hürmet edilecek özelliğe yaklaştıracak husus Ramazanı Ramazan yapan Kur'an'dadır deniliyor. Evet. Ramazan, misafir olduğu insanlara getirdiği ikramlardan biri Kur'an, biri de oruçtur. İnsanlara orucu emreder ve az yemeği tavsiye eder bu misafirimiz. Aynı zamanda doktorluk yaptığı için. Ramazanın misafir olduğu evlerde tıka basa yemek yenmesi, Ramazan gibi aziz misafire büyük bir saygısızlık, hürmetsizliktir. Ramazan, Açlığı sever, mideyi dinlendirip ruhu gıdalandırmayı öğretir. Ramazan eşitlikten yanadır. Zenginle fakiri en azından gündüzleri birbirlerinin dertlerini anlayacak, birbirlerinin hayatını yaşayacak durumda eşit yapar. Açın halinden tokun anlamasına ona açlığı tattırarak yerine getirir bu aziz misafir. O, oruç gibi bir misafir, bir arkadaş, yanında bir yardımcı daha getirmiştir kendisiyle birlikte. Oruç, hayatın yalnız yeme içme, bencil duyguları ve hayvani istek ve arzuları tatvini, tatmin etme anlayışına dayanmadığını öğreten bir arkadaşıdır Ramazan'ın. Evet, oruç fiil olarak fakirlik halini yaşatmakla kalmaz Sevdirir de fakir gibi yaşamayı. Sosyal adalet fikrini, yardımlaşma duygusunu, açlık halini yaşatarak öğretir oruç öğretmen. Ramazan bir ay boyunca bize yaptırdığı eğitim ve antrenmanla kendimizi nasıl düzgünleyip kontrol altında tutacağımızı, nefsimizin hevasıyla nasıl savaşılıp cihad edileceğini öğretir. Biz Gerçek anlamıyla oruç tutarsak, oruç da bizi tutar, nefsimizi tutar. Biz nasıl orucu tutabilirsek, oruç da bizi tutar. Tüm azalarımızla, sadece ağzımızla değil, gözümüz, kulağımız, gönlümüzle, orucu, orucun arkasındaki hikmeti yakalayabilir, orucu tutabilirsek, oruç da bizi azgınlıklardan, haramlardan, Günahlardan, masiyetlerden tutar. Bizi dizginler, bizi kamil bir insan haline götürmeye tüm gücüyle gayret eder. Biz orucu hakkıyla tutarsak, oruç bizi her türlü kötülükten tutmaya hazırdır. Namazın nasıl fuhşiyattan ve münkerden alıkoyma, insanı bu tür problemlerden tutma özelliği var ise, Kur'an bunu açıkça ifade ediyor ise, aynı şekilde takvayı, Allah'tan hakkıyla sakınmayı, olgunluğu, dünyada kamil bir mümin olmayı, ahirette de ödülü büyük olma özelliğine kazanmayı, oruç sağlayacaktır. Bakara suresi 183. ayette, orucun takva kapısını açtığını, Oruç tutarsak ümid edilir, gerçekten oruç tutarsak hak edilir ki takva sahibi olalım diye ifade edildiğini tekrar Ramazan ve oruç bize Kur'an'dan yola çıkarak bu hatırlatmaları yapar. Evet o orucun eğitiminden geçen kişi artık olgunlaşmış ve iradesine sahip olabilen sabırlı kimse haline yükselmiştir. Ramazan ve onun ayrılmaz kardeşi oruç verdikleri eğitimle bize Allah için iş yapmayı, zorluklara göğüs germeyi, doymayan nefsin aşırı isteklerini geri çevirebilmeyi öğretir. Bununla da kalmaz bunları kendiliğimizden yapabilecek şekilde bizi eğitirler de aynı zamanda dilimizi okumaya, beynimizi bilgiye, midemizi açlığa, Gönlümüzü ibadet ve zikirle coşturmaya, denliğimizi hayır için koşturmaya yönlendirir Ramazan ve oruç. Bu misafirlerin bulunduğu zaman dilimi, dinlenme zamanı değil, tembel tembel yatma zamanı değil, dinlenme zamanı, fırsat ve imkanlardan yararlanma anlarıdır. Eli boş gelmeyi sevmez bu misafirimiz. Cömerttir Ramazan. İbadet hazineleri ve maneviyet meyveleriyle gelir kapımızı o Noel babanın sahte yalancı ikramlarıyla aldatılan çocuklarımızın kandırılması gibi değil gerçekten dolu dolu hazinelerini sunmaya gelir Ramazan denilen o aziz misafirimiz. Oruç aynı zamanda bir doktordur. Doktor Oruç. Perhiz gibi ilaçlarla sadece midelerimizi hastalıklardan arındırmakla yetinmez. O, o, o oruç doktor aynı zamanda günahlarla hastalanan gönlü, dili, gözü, kulağı ve zihni de manevi mikroplardan arındırır. Karantinaya alır bir ay bizi. Bu doktor hasta ruhları canlandırır. Arızalı gönülleri bir ay karantinaya alıp, İyileştirme için her türlü imkanını seferber eder. Can çekişen ahlakı diriltir. Tepeden tırnağa bütün organları düzeltip, insanı gitmesi gereken yola, Yani cennete doğru, Sırat-ı müstakim üzere, Dost doğru, Sağlıklı bir şekilde gidecek, Ayağa kalkacak, Ayaklandıracak hale getirir. Oruç doktor. Elbette, bu doktorun tavsiyesini önemsemeyen, Verdiği ilaçları kullanmayan kimse, Doktoru değil, kendini kandırmış olacaktır. İyileşmek istemeyen hiçbir hastayı, Hiç kimse zorla tedavi edemez. Görmek istemeyen kadar kör bulunmadığı gibi, iyileşmek istemeyen insan kadar da, Ciddi, intihara müsait bir hasta bulunmaz. Herkesin tabii ki hasta olma, Hastalığını artırma, Tedaviyi geri çevirme, doktor ve ilaçları beğenmeme, hatta intihar etme, yani cehenneme gitme, özgürlüğü de vardır. Tabi bunlar özgürlük müdür, acınacak zavallılık ve delilik midir, orası tartışılır. Ama insan bu misafiri formalite icabı değil, gerçekten aziz bilerek, gerçekten ona saygın bir yer veriyor, onu Mübarek kabul ediyor ise, onun nasihatlerini, onun gönderdi gösterdiği mesajı ve yolu tekrar hayatına nasıl geçirmesi gerekiyor, iyice misafiri uğurlamadan, fırsatlarını kaçırmadan değerlendirebilmesi lazım. Doktorumuzun misafir olduğu kimselere yazdığı reçetede zekat ve sadaka ilaçları da vardır. Zekat ve fıtır sadakasını o doktor mecburen mutlaka kullanılması gereken bir ilaç olarak emreder, mecbur eder. Bunun yanında tavsiyeleri de vardır. Yardımlaşma, ihsan, ikram, cömertlik gibi tavsiyeleri de ihmal etmez bu doktor. Kendini sağlam sanan hastalara hastalıklarını İyice derinleştirmeden tedavi etmeleri açısından ne kadar rahatsızlar Ramazan getirdiği gösterdiği Kur'an aynasında, sünnet aynasında bizim röntgenimizi çekmeye gelmiştir aynı zamanda. Dünyevileşen, bireyselleşen, dengesini kaybeden, çağdaş mikropların hasta ettiği insanın unutmaya yüz tuttuğu, İkram, misafir ağırlamak, infak etmek, almaktan çok vermeyi sevmek gibi ilaçları da hatırlatır Ramazan adlı doktor ve oruç adlı yine yardımcısı. İftarlarla, ikramlarla ziyaret ettiği zaman diliminde fakirlere cömertçe yapılan yardımlarla hastalıkları tedavi eder, insanı fıtratına döndürmeye çalışır insanın sadece almaya değil, vermeye de muhtaç olduğunu, Ramazan ve orucun bize her yıl hatırlattığı özellik ve güzelliklerdir. Evet, Ramazan bir öğretmendir. Onun misafir olduğu yerler de birer okuldur aynı zamanda. Bu okulun namaz, oruç, fitre, Kur'an okumak, Kur'an'ı dinlemek, çokça zikir ve dua yapmak gibi Ramazan okulunun dersleri vardır. Misafirin bulunduğu zamanlar, onsuz yaşanacak on bir ayın muhasebesini yapan, geleceğe beden ve ruh olarak hazırlanan başarılı öğrenciler, misafir öğretmen okuldan ayrılırken, Allah'ın rahmet ve rıza diplomasını almaya hak kazanırlar. Ramazan'ın öğretmenliğinden yararlanmak için, onu bize gönderen zatın yani gerçek yöneticinin tüm emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçmak, kurallara uymak, verilen 11 aylık ev ödevlerini, iş ödevlerini yerine getirmek, dünya sınavını kazandıracak eğitimi sadece Ramazan'da değil, bir Ramazan daha gelinceye kadar her an sürdürüp Diğer Ramazan'da daha bir üst sınıfa geçmiş şekilde donanım sağlamak gerekiyor. Evet sevgili dinleyiciler, bu misafir eğlenceden, karşılama törenlerinden hiç hoşlanmadığı halde, o misafire hatta onu bize gönderen zata düşman olduğu halde bunu gizleyen medya gibi sahtekarlarca ve onu yanlış tanıyan cahillerce, o misafir dini ve manevi özelliklerinden soyutlanarak folklorik ve nefsin arzuları doğrultusunda ağırlanmak istenmekte. Böylece o aziz misafir rahatsız edilmekte, küstürülmektedir. Bazıları onun eğlence, müzik, tiyatro, orta oyunu, meddah, karagöz, konser gibi şeylerden hoşlanacağını zannediyor. Hayır. Halbuki o... ...bunların bizim hastalıklarımızı artıran uyuşturucular olduğunu, işimizden alıkoyan engeller olduğunu hatırlatmak için bize geliyor. Kendisi bunları sevmediği gibi bizim de bunlarla vakit öldürmememizi, Kur'an gibi alternatif bir eğitim metoduna tabi tutulmamızı emretmek üzere geliyor. Evet, o... Yazısından çok resimleri olan okunmaktan çok bakılmaya kendilerini hazırlamış gazetelerin ve ona benzeyen ekranların Ramazan'ın gelmesini engelleyemediği için onun faydasını en aza indirecek yollar bulmak için kendilerini görevli hissettiklerini herhalde hepimiz takdir ederiz. Bu misafirin insanı ihya etmesini istemeyenler bu ayda da boş durmuyorlar. Bu ay onların da pazarıdır. Dinin ticareti de, istismarı da, dine hakaret piyasası da, Müslüman mahallesindeki medya adlı salyangoz pazarında hayli iş yapar. Hipnotize edilmişçesine kendinden geçmiş ve etkilenmeye hazır ağzı açık müşterilere, Sihirli kutunun yalancı aynasından geçirilen bayak ve kokmuş dolmalar yanında nice avlar ve uyuşturucular da konulur, oruçlu olanların orucunu bozmak için yutturulmaya çalışılır. Evet, Ramazan'dan yararlanarak Müslümanların dine yönelişlerini frenlemek için temcit pilavı olarak medya tarafından yine şirkinlikler sunulur. Yine o Ramazan adlı misafiri küstürmek için nice planlar ortaya atılmaya, uygulanmaya çalışılır. İnsanın bozulan gönül motorlarını tamir etmeye gelen Ramazan'ı tahrif edip bozmaya yeltenenler olabilir. Onlar, unutmayalım, görevlerini yapıyorlar ama yer yer takıya içinde, yer yer münafıkça, Bazen Ramazan'ı överek, bazen Ramazan'ın ruhunu katlederek görevlerini yapıyorlar. Peki ya biz hem bu misafire karşı, hem bu misafirin bize getirdiği hazinelere karşı, o misafiri bize gönderen o yaratıcı zata karşı görevlerimizi ne kadar yapıyoruz? Kaçıncı defadır bu misafir geliyor? Beraberinde getirdiklerini bir müddet sonra Kapı dışına atıyorsak miras yediden farkımız olur mu? Emanetlere ihanet ettiğimiz o zaman tescillenmez mi? Bu misafire şahit olup ev sahipliği yap yapmamızın aslında artan sayısı sözün başında da söylediğim gibi aynı zamanda ölümün yaklaştığının da habercisi olmakta. Ama önemli olan Ramazan'ın getirdikleriyle bilinçlenip girilerek. O'nun eğitiminden geçip ölümden sonrasına her an hazır olmak. Ramazan kötü al alışkanlıklarımızı sigaradan tutun da gereksiz boş sözlere kadar vaktimizi değerlendirmeyip zaman katili olmaya kadar nice yanlış alışkanlık ve adetlerimizi bırakmak için bulunmaz fırsatlar sunar. Bilirsiniz, bu misafir geldiği zaman içkiler, içkiciler bile Ramazan hocaya saygısından o varken içmez veya en azından içkisini azaltmaya çalışır. Bilindiği gibi cehennem kapıları onun ziyareti şerefine kapandığı gibi meyhane ve kimi haram eğlence yerlerinin kapılarına da bu misafirin geldiği zaman diliminde kilitler vurulur. Ramazan hoca, Kendini seven bir mümine neler öğretmez ki? Hala sigara gibi kötü alışkanlıkları varsa, misafir hoca yanında sabahtan akşama kadar içmediğine göre, akşamdan sabaha kadar da içmeyebileceğini, iradesine sahip olmanın çok da zor olmadığını kendisine öğretir bu hoca. Az yemeği, diyet ve rejimi, iştahı kontrol edebilme, Yeme ve içme iradesine sahip olabilme alışkanlıklarını kazandırmak için çeşitli usullerle gerekli her eğitimi verir Ramazan Efendi. Ramazan bilindiği gibi aynı zamanda bir uyarıcı, bir vaizdir de. Herhalde siz de duyuyorsunuzdur ruhlarımıza hitap ettiği sesiyle kendini seven bizlere şu mesajları veriyor vaiz Ramazan. Bu dünya imtihan alanıdır. Burada ne ekildiyse ahirette o biçilecektir. Bilindiği gibi yüce Allah insanları sadece kendisine ibadet ve kulluk yapmaları için başka tüm tapınmalardan vazgeçmeleri için yaratmıştır. Allah'ın yasakladıklarından kaçıp onun rızasına uygun davranarak her anımızı ibadet sevabıyla geçirebiliriz. Dünyada Yaşadığımız günü zorluk ve sıkıntılardan uzak geçirmek istediğimiz ve yarınları düşündüğümüz gibi ahiretteki sonsuz hayata daha fazla önem verip esas yatırımlarımızı oraya yapmalıyız. Para kazanmanın dünyada bir ev sahibi olmanın bedeli olur da cennetin hiç bedeli olmaz mı? Sonsuz mutluluğun bedelinin de Müslümanca güzellikler olduğunu unutmamalıyız. Her çeşit putlardan yüz çevirip Allah'ın istediği gibi iman etmeden kurtuluşa ermek mümkün olmadığı gibi sadece kuru kuruya bir iman ettim demekle de iş bitmemektedir. Ramazan adlı vaiz bizlere bunları anlatıyor. İmanın söz, fiil ve eylemlerle de ispatlanması gerekecektir. Ben elhamdülillah müminim demek... Tüm düşünce ve davranışlarımı Allah'ın hükümlerine göre düzenleyeceğime söz veriyorum demektir. Hayatta karşılaştığımız her zorluk ve sıkıntı da, her nimet ve hayır da imanımızı test eden sınavlardan başka bir şey değildir. Hayat, dünler, bugünler ve yarınlardan ibaret olduğuna göre, bildiğimiz gibi dün geçmiş, hayıflanmaya gerek ve fayda yok. Yani dün yok hükmündedir. Yarınsa yaşayıp yaşayamayacağımızı kendimiz bile bilmiyoruz. Öyleyse bugünü değerlendirmek ve ahirete hazır ahirete bol azıklar hazırlamak en akıllı yol olsa gerektir. Dünya hayatı bildiğimiz gibi Kur'an'ın ısrarla vurguladığı gibi ...oyun ve eğlenceden ibaret. Hayat oyunu bitmek üzere. Göz perdelerimizin kapanmasına kim bilir... ...belki fazla bir vakit kalmadı. Evet, zevkler sanal... ...hayat ise bir oyun, bir masal, bir rüya. Bir varmış, bir yokmuş. Dünkü çektiğimiz sıkıntı gibi... ...yaşadığımız güzellikler, rahatlıkların da... ...bugün için pek bir önemi yok. Bizimle ahirete gidecek olan sadece... Sevap ve günahlarımız olacak. Her hareketimiz sağ ve sol omuzlarımızdaki kameramanlarca filme alınmakta. Yarın bunların ödül ve cezaları verilip yaptığımız en küçük şerrin karşılığı sorulacak. Yaptığımız en küçük hayrın da güzel ecrini, mükafatını alacağız. Evet, bizim Ramazan adlı... Nasihatçımız, öğütçümüz, vaizimiz diyor ki, Yaşadığınız toplumlarda ahlaksızlıklar gün geçtikçe artıyor. Belki alıştığınız için artık yadırgamaz hale geldiniz. İnsanların birbirine güven duygusu kalkmış, Yeterince yardımlaşma e, kapıları çalınmıyor, aranmıyor. Bunun temel sebebi, insanların gereği gibi iman edip, Allah'a teslim olmamasıdır. Allah'ın kitabını öğrenip, Hayatına geçirmeye çalışmayan insanların Öldükten sonra kitabın ne sorusuna Kur'an diye cevap vermeleri kolay kolay mümkün değildir Bu sorunun cevabı olarak Kur'an'dan fazla önem verip Okudukları gazetenin Seyrettikleri televizyon kanalının Veya ahlaksız sanatçı ya da futbolcunun ismi dillerinden dökülü verilecektir Ya da dilleri söylemez olup ...organları, yaptıkları günahları hatırlattığı gibi... ...rehber edindikleri, örnek aldıkları kişilerin ismini... ...peygamberin isminden önce dillendiriverecektir. Cennet, insanın hayallerine dahi sığmayacak güzellikte yaratılmış. Fakat nefse ağır gelen, nefsini terbiye edememiş... ...ona esir olmuş, insanlara çok zor gelen... İşlerle kuşatılmış peygamberimiz sahih hadis-i şerifinde bunları ifade eder. Akıllı insan geçici ve kısa bir dönemdeki rahatı sonsuz güzellik ve mükemmel nimetlere tabii ki değişmez. Sadece bu dünyada yaşayacağını, hayatın bu dünyadan ibaret olduğunu düşünerek yaşayan insan canlı cenaze gibi yaşar. Hem kendisi, hem çevresi böyle sorumsuz bir hayatın acılarını tadar. Ama öleceğini düşünerek, ölümden sonra ya cennet veya cehennem olduğunu, her şeyden hesaba çekileceğini düşünerek yaşayan kişi, kendisi huzurla dolu olduğu gibi etrafına da sadece güzellikler yansıtır. Unutmayalım, mezardakilerin pişman olduğu şeyler, dünyadakilerin uğraşıp, Birbirlerine kırıp geçirdiği şeyler olmakta. Her gün ve her gece namaz sonlarında işimizin arasında ölümü, kıyameti, dirilişi, mahşeri, cenneti, cehennemi, günahlarımızı, Allah'ın nimetlerine teşekkür etme şükretmedeki kusurlarımızı derin derin düşünelim. Allah'ın dinini yaşayamıyor, Müslümanca hayat süremiyorsak Müslümanca ölmenin de zor olduğunun bilincine varalım. Akıllı insan kendini hesaba çekip ölüm sonrası için çalışan ve Allah'ın her an kendisini gözlediğini unutmayan ihsan bilincinde olan insandır. Rabbimizden hem kendimiz hem de liyakat kesmeden insanlarımız için Ramazan'ın en güzel şekilde nasıl değerlendirileceğini yeniden hatırlayıp ona o aziz misafire gereken İtinayı, ikramı göstermeliyiz. Ki onu küstürmeyelim, bir daha bize ödülsüz gelmesini veya bize artık gelmemeye karar vermesini ister gibi yanlış davranmayalım. Evet sevgili dinleyiciler, Ramazan Kur'an-ı Kerim ayı gücünü, şerefini, güzelliğini, Kur'an-ı Kerim'den alıyor Bakara Suresi 185. ayette ifade edildiği gibi. Kur'an bu ayda indirildiğinden Müslümanların Kur'an'la bağlarını sağlamlaştırması Ramazan'daki ilk görevleridir. Oruç bu konuda yardımcı olur. İnsanın ruhunu melekleştirerek aç ve susuz günahlardan uzak yaşatıp ruhunu kat kat kendisini aşabilecek özelliklere yükselterek insanı Kur'an'a, Kur'an'ın insanı olmaya hazır kılar. Kur'an bu ayda indirildiğinden, Müslümanların Kur'an'la bağlarını, bağlarını, iplerini sağlamlaştırması, Ramazan'daki, tekrar edelim, ilk görevleridir. Ramazan'da mukabele okuyup sadece hatim etmek, Kur'an öğrencisi olmaya, Kur'an'a karşı görevleri yerine getirmeye kesinlikle yeterli olan bir husus, Değildir. Kur'an'ı mutlaka meal ve tefsiriyle beraber okumaya çalışmak gerekir. Kur'an sadece anlamı bilinmeden okunsun, hatim edilsin diye gönderilen bir kitap kesinlikle değildir. O manası anlaşılsın, düşünülsün, yorumlansın, kendi hayatı ve yaşadığı toplumla irtibatı kurulsun, bireysel ve sosyal hayatı Kur'an'ın istediği şekilde ...döndürülsün diye insanı değiştirmek üzere, insanı güzelleştirmek üzere gönderilmiştir. Allah'ın emir ve yasakları Kur'an-ı Kerim'den direkt olarak öğrenilmeye çalışılmalıdır. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı olduğuna iman eden insanlar... Kur'an ayetlerini sanki bu Ramazan ayında ve birebir kendimize nazil oluyormuş gibi imani bir heyecanla okumalı, dinlemeli ve üzerinde tefekkür edilmelidir. Böyle olduğu halde evlerimiz Kur'an kursuna dönüşmüyor. Çocuklarımız Kur'an'la cıvıl cıvıl haşır neşir olmuyor. Vaktimizi Kur'an ilimleri doldurmuyorsa Kur'an'a da Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayına da biz gereken görevlerimizi yapmıyor, onları bizden memnun etmiyoruz anlamına gelecektir. Evet, halkın en dindarları formalite icabı olarak, adet olarak mukabele ile yetiriyor. Düşünmeden, anlamadan, hayatına geçirme endişesi duymadan sadece lafzını hızlı bir şekilde adet yerini bulsun diye okumakta ve Kur'an'a karşı görevin en fazla hatim etmekten ibaret olduğunu zannetmektedir. Halbuki Kur'an sadece Ramazan'da değil, Ramazan'da daha fazla olmak üzere, her gün sindire sindire, ruhumuza, gönlümüze, bütün hastalıklarımızı arındırmak üzere, şifa niyetiyle, dua niyetiyle, ibadet niyetiyle okunduğu gibi, Esas olarak manası öğrenilip hayatımıza tatbik edilmek üzere tefekkür edilip Kur'an insanı nasıl olur, Kur'an'ın toplumu nasıl olur, Kur'an'ın istediği aile sistemi nasıl oluşturulur, Kur'an'ın istediği iş hayatında neler yapmamız gerekir, Kur'an'ın bugünkü yaşadığımız toplumda bize ısrarla emrettiği görevler nelerdir? bunları değerlendirmek, Kur'an'ı gözyaşları içerisinde hem arınmamız için, hem ondan yararlanmadığımızın günahına tevbe için, hem de artık nasıl okunması gerektiği gerekiyorsa öyle okunmak için yeniden bu Ramazanların fırsat olduğunu bilerek Kur'an'a yönelmemiz, her türlü problemlerimizi çözmek için birinci derecede ...ilaçlarımız olmalıdır. Evet, Ramazan... ...yine oruç ayı... ...az yeme ayı olduğu halde... ...tıka basa yeme ayı... ...oburluk ayı gibi değerlendiriliyor. Açlık ve mideyi dinlendirme... ...ruhu gıdalandırma ayı olduğu halde... ...zenginle fakirin kaynaşması gereken... ...yardımlaşma ayı olduğu halde... ...halk açısından... ...bolca... ...yağlı, tatlı... Ve ziyafetli sofraların kurulduğu fakirlerin unutulduğu aylar oluyor günler öncesinde işte piyasa canlanıyor koşturmacalar başlıyor gıdalar midelere havale edilmek için ramazanda başka zamanlardan daha çok yığılıyor depo depolanıyor Kadınlarımız Kur'an okumaya, nafile ibadete, kültürlerini artırmaya vakit ayıramasınlar diye sanki mutfaklara hapsediliyor. Yağlılar, börekler, çörekler, Ramazan yemekleri adı altında bitmeyen uğraşlarla insanlarımız meşgul ediliyor. Medyalar, gazeteler, dergiler, Ramazan yemekleri ve yemek tarifleri programlarını belki Kur'an programlarından çok daha fazla Öne çıkartıyorlar. Ramazan nefisle cihad ayı olduğu, Olgunluk ve sabır ayı olduğu halde, Akşam trafiğini bir hatırlayıverin. Oruç iradelerimizi güçlendirdiği, Sabır ve sebatımızı artırdığı halde, günümüzün manzarasında, Oruç kafası diye nitelenen, Sinirlilik, acelecilik, iftar öncesi telaş, Ve özellikle trafikteki keşmekeş, ...kaza yoğunluğunun artmasına, insanların belki orucun sevabını azaltacakları birbirlerine karşı sabırsız davranışlarına yol açabiliyor. Ve bütün bu problemlerin keşmekeşin tek kelimeyle sabırsızlık ve stresin sebebi olarak en büyük iftira yapılıyor. Oruç kafası, oruçlu olduğumuz Ramazan kafasıyla... ...değerlendirdiğimiz için... ...bunların olduğu... ...ifade ediliyor... ...yani oruç insanda... ...sabır kapılarını sonuna kadar açarken... ...açlık insanı olgunlaştırması... ...gerekirken... ...insanımız bırakın oruç tutmanın hakkını... ...vermeyi aç bile kalamıyor... ...akşam tıka basa yedikten sonra... ...sahurda da gün boyu hazmedilemeyecek... ...yağlı ve hamur işleriyle... ...kilo artırmaya çalışıyor... Yani oruç insanın vücudunu da ruhunu da inceltmesi ince e, nazik hale getirmesi e, görevini üstlenmeye çalışırken biz kilolarımızı artırıyor ve sabrımızı olgunluğumuzu artırması gerekirken oruç biz Ramazan'da daha e, keşmekeş içerisinde tembel ve sinirli bir yapıyı sergileyebiliyoruz. Sinirlenmenin, sabırsızlığın suçunu da oruca yüklüyoruz, ayrı bir hata işliyoruz. Bir ibadete hiç bağdaşmayacak kadar çirkin ve yalan şekilde iftira atılıp, işte oruç kafası olduğumuz için, oruçlu oruçlu üzerime gelme diyerek, Ramazan'da sabırsızlığımızın sebebini bu ibadete veriyoruz. Ramazan, istirahat etme, dinlenme değil, dinlenme ayı olması gerekiyor. Ramazanda daha bir tembellik ortaya çıkıyorsa, uyku ve uyuşukluk ile, geyik muhabbetleriyle, işi rolantiye alıp, boş vakitle israf ediliyorsa, Ramazan, bu mesajını da alamıyoruz, almak istemiyoruz demektir. Ramazan, her şeyden önce ibadet ve maneviyat ayıdır. Ramazan takva ayıdır. Oruç yüce dinimizin haramlarından korunup sakınma duygularını yani takvayı geliştirir. Bakara 183'te ifade edildiği gibi. Mümin bu önemli faydayı sağlamak için günah davranış, söz, işitme ve bakışlardan korunmalı ve sakınmalıdır. Ramazanda daha bir gayret etmelidir haramlardan, günahlardan sakınmaya. Çünkü oruç ruhi ve ahlaki bir eğitimdir. ''Ramazan aynı zamanda tövbe ve istiğfar ayıdır. Eski günlerin muhasebesini e, yapıp yeniden insanın İslami manada devrim geçirip ihya olma zamanıdır. Günahları terk etme, kötü alışkanlıkları bırakma ayıdır Ramazan. Kendine dönme, ahireti tercih etme ve diriliş ayıdır Ramazan. Bütün vücut organlarımızın, tüm duygularımızın da oruca ihtiyacı vardır.'' Onlara da oruç tutturmak gerekmektedir, sadece midemize, sadece ağzımıza değil. Ramazan, haramlara, şeytani özelliklere, nefsimizin kötü isteklerine karşı bir sığınaktır, bir kaledir. Oruçlu bu kaleye, Allah'ın gösterdiği bu sığınağa severek girer. Ramazan, göz ve dillerini kontrol altına alarak, ağızlarını kapayıp kalp ve, ...şuurlarını açmaya Müslümanları hazırlamaktadır. İmsaktan iftara kadar geçen zamanda... ...Ramazan içinde bulunduğunu, oruçlu yani ibadet halinde olduğunu hatırlayan kimse... ...sanki Allah'ı görüyormuş gibi yaptıklarını ölçü ve güzel yapmaya e, çalışacak... ...ölçülü ve titiz olmaya gayret edecektir. Oruç, insana ibadet için yaratıldığını... Her dakikanın Allah'ın emir ve yasaklarına uygun olması gerektiğini hatırlatan bir ibadettir. İnsanın ruhunu olgunlaştıran, insanı yeniden inşa edip güzelleştiren, kemale doğru olgunlaştıran bir özelliktir. Oruçlu insan Rabbini daha çok düşünecek ve huzura kavuşacaktır. Mideler rahatladığı için bütün vücutta bir hafiflik hissedilecek... Sağlam, kamil bir oruçla gönül saflaşacak, berraklaşacaktır. Daima iyi şeyler düşünülebilecek. İnsanın hayatını yeniden düzenlemesi için planlı gayretler e, sergilenebilecektir. Yani kamil bir insan, sağlam bir mümin, müttaki bir Müslüman olmanın yolları oruçla, Ramazanla daha bir kolay açılacak nefsin kötü isteklerine dur demesini öğrenebilecektir insan. Böyle olduğu halde günümüzdeki Ramazanlar dini ve manevi özelliklerinden soyutlanıyor ve giderek folklorik planda hayata yansıtılmaya çalışılıyor. İnsanımızı yönlendiren düzen ve bazı kurumlar yer yer Müslümanlarla ilişkili olan teşkilatlar bile çadırlarla İbadet ve maneviyat ayı olması gereken Ramazan'ı bir eğlence ayı haline getiriyor. Bu konuda gazetelerin, e, medya kanallarının e, problemlerini belki çok görmeyeceksiniz ama Müslümanım diyenlerin, namaz kılanların Ramazan'ın ruhunu katledip onu konser, konserlere, tiyatrolara, eğlencelere yönelik bir ay gibi takdim etmelerini herhalde görüyoruz. E, sorgulayacak ve onlara da anil münker yapabiliyorsanız Ramazan'ın böyle bir eğlence ayı olmadığını hatırlatmak zorunda olacaksınız. Ramazan her şeyden önce de zekat ve sadaka ayıdır. Yardımlaşma ve ihsan ayıdır. İkram ve cömertlik ayıdır. Fıtır sadakası verme, zekatı bu aya tahsis etme, Müslümanların eskiden beri ...terk etmediği, ihmal etmediği görevlerdendir. Peygamberimiz de bu ayda, diğer aylarda olmadığı kadar cömert idi. Hele Cebrail gelip onunla karşılıklı Kur'an mukabelesi yaptıkları zaman, ...peygamberimiz rüzgardan daha cömert, daha faydalı idi diye aktarılır eşleri ve ashabı tarafından. Sadakaların en faziletlisinin de Ramazan ayında verilen sadaka olduğu... Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste ifade edilir. Giderek dünyevileşen, bireyselleşen insanımızın unutmaya yüz tuttuğu ikramı, misafir ağırlamayı, infakı alışkanlık haline getirmeye çalıştır Ramazan'da e, oruç ve Ramazan ruhu. İftarlarla, sadakayı fıtır ve zekatlarla, bu ayda fakirlere ekstra yapılan yardımlarla insan vermenin daha güzel olduğunu Almaktan daha faziletli olduğunu anlamaya çalışır Günümüzde kısmen yapılıyor bu ikram ve yardımlaşmalar İftar ve ziyafetler Ama daha çok zenginlerin birbirini ağırladığı Tanınmış kimselerin sofralara davet edildiği iftar ziyafetlerinde israf ve gösterişin hakim olduğu Bir tarzda yapılıyorsa Bu Ramazanın ruhuna uygun bir özellik değildir Çevrede hatta uzak yerlerdeki fakirlerin dul ve yetimlerin iftarlara davet edildiğini, kendi evinde iftar ziyafeti ver verecek kadar, veril verinceye kadar yine oralardaki fakir evlerindeki sofraları donatmanın da gerektiği veriyor. Kendisi beş on çeşit yemekle iftar açarken bir iki çeşit gıdayı zor bulan gece kondu muhitlerindeki insanları, ...insanlar... ...ramazanda oruç tutan insanlar... ...daha iyi hatırlamalı... ...ve onların evlerine de... ...kendi evlerine götürdükleri... ...poşetleri ve... ...sepetleri... ...onlara da ulaştırabilmelidirler... ...bilmem kaç yıldızlı otellerin... ...başka toplantılarının... ...içkisiz yapılmadığı balon salonlarında... ...firavun sofralarına benzer tarzda... ...iftar ziyafeti vermek... ...günümüz insanla has tuhaflık olduğu kadar iftar ve Ramazan ruhuna da bir hakarettir. Evet, Ramazan'da nefsimizi kontrol altına almayı, arzularımıza direnip sabretmeyi öğrendiğimiz gibi, oruç ayında daha bir eğitime, Kur'an öğrencisi olmaya gayret etmeli, Ramazan çıkınca Allah'ın razı olduğu özelliklerle donanmış, sınıfımızı geçmiş, daha güzel, daha kamil insan olma yolunda mesafe kat etmiş, insanlar olarak Ramazan'ı uğurlayabilmeliyiz. Evet sevgili dinleyiciler, evlerimiz Ramazan'da başlayarak ondan sonra devam edecek şekilde birer kurs, birer okul olabilmeli. Kocalar, evlerinde hocalar da olabilmeli, eşlerinin Çocuklarının önüne imam olarak geçebilmeli Öğretmen olarak Kur'an tefsiri ve maali Ya da Kur'an'ın izahı sadedindeki Çok sayıda bulunabilecek güzel kitapları İslami dergileri İslami esasları öğreten hususları Beraberce talim edecekleri Evleri mektep ve okul haline dönüştürebilecekleri bir seviyeye gelebilmelidirler. Ramazan bize bunları verebildiği anda, verebildiği oranda bizim ona karşı görevlerimizi yerine getirdiğimiz, o misafiri kendimizden memnun ettiğimiz bir husus olacaktır. O yüzden sözlerime son verirken tekrar Ramazan'ı adet örf içerisinde güzelliklerini ayıklayıp onları devam ettiren ama o adetlerin içerisinde bulunmayan Kur'an'i ve sünnete has özellikleri ve güzellikleri de Ramazan'a katıp Ramazan'dan sonra da bu güzellikleri devam ettirmeye çalışan olgun insanlar yapmamızı Cenab-ı Hak'tan e, temenni ediyor, dua ediyorum. Duaların aynı zamanda fiillerle, eylemlerle desteklenmesi dille yapılan duaların kabul edilmesi için temel şartlardan biridir. Kur'an'ın gönlümüze, manevi problemlerimize şifa olması için o ilacın kullanılması gerekmektedir. Sadece reçetenin veya reçetede yaz reçetenin içinde ilaç kutusunun içerisinde bulunan prospektüsün okunmasıyla şifa beklenmez. Şifanın olması için, şifanın gerçekleşmesi için o reçetede yazan, yazılan ilacı reçetede yazıldığı şekilde uygulamak gerekiyor. Kur'an'ın şifa olduğunu biliyoruz. Hem ferdi hastalıklarımıza, problem, stres ve buhranlarımıza, hem de sosyal kargaşaya, siyasal problemlere şifa olduğunu biliyoruz. Evet, bunun böyle olduğunu sayısız ve tecrübelerle e, biliyorsak, Kur'an'ın gerçekten yaşandığı zaman, nasıl bir şifa kaynağı olduğunu bireysel ve tarihsel süzgeçten geçerek bildiğimiz bir vakıa ise aynı ilaç, aynı reçete, aynı şifa kaynağı bayatlamadan, bozulmadan duruyor. Son kullanma tarihi onun kıyametle ilgili. Kur'an'ın üzerinde, Kur'an şifası kaynağının reçetesinin üzerindeki son kullanma tarihi, ...kıyametin saatini gösteriyor. Öyleyse o... ...şifa veren kaynağı... ...raflarda... ...kabından açılmadan tutuyor... ...ya da sadece... ...lafzını anlamadan... ...reçeteyi ya da... ...prospektüsü okur gibi... ...gözümüzün önünde tutuyor... ...ama uygulamıyorsak... ...hastalıklarımızın şifaya... ...kavuşacağını beklemek... ...aşırı iyimserlik olacaktır. O yüzden... Kur'an'ın hayat veren, şifa veren, güzellik veren, dirilten nefesine şu Ramazan'da tekrar sinelerimizi, gönüllerimizi, ruhlarımızı açmak, evlerimizi Kur'an okunan, Kur'an öğretilen, Kur'an'ın emir ve yasaklarının talim edildiği aile direyleri olarak Kur'an'dan dersler takip edip yaşama için ...plan ve programlarımızın yapılacağı kurumlar haline getirmenin gayreti içinde bulunalım ki... ...Ramazan'ı hakkımızda şefaatçi ve duacı ve kendimizden razı hale getirelim. Evet sevgili dinleyiciler, Ramazan adlı misafirimiz geliyor, geldi derken gitmek üzere kaldığı... Sayı, e, misafir olarak kaldığı günler kadar Misafir olacağı günler Ancak var Öyleyse Zararın neresinden dönülürse kardır Hesabıyla Ramazana ve Ramazanın Ramazan olmasına sebep olan Kur'an'a ve Oruca hakkıyla sarılalım Allah'ı görür gibi ibadet hayatımızı Sadece namaz ve Oruçla bitirmeyelim bütün hayatımızın namaz ve oruçtaki ruh içerisinde sadece Allah'ın emir ve yasaklarına riayet edilecek özelliklerle süsleyelim. Her an ibadet sevabına ulaşacak gayretler içinde bulunalım. Bu dua ve temennilerim ve tavsiyelerimle konuyu noktalıyor. Hepinize hayırlar, güzellikler, Ramazanın ruhuna orucun, Şuuruna eren hayırlar ve faziletler diliyorum sevgili dinleyicilerim. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kur'an Kavramları Hazırlayan ve sunan Ahmet Kalkan